Hepiciğine ben talibim ya Şems, Nuri Akman. Biz, daha bir lidere dokunmanın ibadet sayılması, peygamber yerine konulması, Allah'ın tüm sıfatlarını taşıdığına inanılması gibi densizliklere alışamamışken, Ethem Sancak, Tayyip Erdoğan'la ilişkisini Şems ile Mevlana'nın durumuna benzetti. Şems'i, Mevlana'yı aşkın yüksek ateşinde pişirip olduran ilahi sebep olarak biliriz, ötesine geçemeyiz. Çünkü Seyri Sülük'ün zahmetli ve gizemli dünyasını yaşamayanlar iki denizin kavuşma hakikatini idrak edemez. Tek yapabilecekleri, beyitlerden ruhani neşe devşirmek, biraz dünyevi hırsları törpüleme azmi kazanmaktır. Sancak zihnindeki rol dağılımını belirtmese de Şems kabullendiği Erdoğan'ın ocağına düşmüş, Mevlana vehminde sanki. Koskoca cumhurbaşkanını ben ihya ettim diyecek hali yok. Aşkını kalbinde saklamayıp, İfşa etmesi ne büyük incelik. Büyük ihaleleri art arda kazanıyor ya, şöyle demek istiyor kıskançlıktan çatlayanlara. Nazar etmeyin ne olur, siz de öyle sevin, sizin de olur. Muhalif medyaya el koyma faaliyetleri sürerken, sancağın yaklaşımını epeceğine ben talibim bir Şems. Vereceğin her şeyi alabilecek bünyem, ağabey hayatı sende buldu. Türkiye'nin en büyük medya patronu yap beni. Ey benim batmayan güneşim şeklinde tercüme edebiliriz. Eskiden bu neviden işler gizli saklı yapılırdı. Siyasilere yanaşmalığın bile bir adabı vardı. Ölçüsüzlük bu kadar dibe vurmamıştı. Cumhurbaşkanına ilanı aşk eden bir iş adamı fotoğrafıyla Türkiye ilk kez tanışıyor. Demek tarihe bu şekilde kayıt düşmek de varmış kaderde. Zatı muhterem birkaç yıl öncesine kadar o benim idolüm demekle yetinirdi ki o söz bile tuhaf karşılanırdı. Şimdi gördüğü lüzum üzerine çıtayı yükselterek tasavvuf kulvarına geçti. Malum idol, daha çok Hristiyan-Pagan dünyasına ait bir terim, hem usta hem put anlamı taşıyor. Günümüzde gençler çok sevdikleri popüler sanatçılar için kullanıyor idolü. Siyasi lider, popülerlikten ilahiliğe yükselince iş adamının da buna paralel bir gelişme göstermesi kaçınılmazdı. Lakin mottosu ilah Yok, Yalnız Allah… Olan bir dinin ikliminde sancağın iki erkek arasında ilahi aşk oluyormuş meğer. Sözünü ne Mevlana'dan duymuştuk ne de Şemiz'den. Sancak, Maşruko'nun camiye geciktiğinde ezanı erteletmesinden aşka düşüp Erdoğan'ın naçiz medeninde ifna olmuş olsa gerek. Fena fi şeyh makamına erişince sigortalar atmış haliyle. Enel Erdoğan demediğine şükredelim. Tabii rahmetimiz... ''Gazabımızı aşmıştır. Sözü de cezbetmiş olabilir. Ne de olsa gazap korkutur. Rahmete ise koşulur. Bu fani dünyada bir iş adamını korkutan nedir? Para kaybı değil mi? Mevlana şems ikilisi, at, deve, posta güvercini, arsa, bağ bahçe, altın gümüş gibi maddi alışverişte bulunmadılar herhalde. Makamın meyse bile geçmemiştir aralarında.'' Biri diğerine ağalık, paşalık, kadılık, vezirlik ve benzeri dünyevi kazançlarda bağışlamadı. Ee, nasıl oluyor da siyasi ve ekonomik çıkar ilişkisine aşk damgası vurulabiliyor? Sayın Erdoğan övgüde sınır tanımayanları daha önce susturmadığı için, braetem, bu ne ayarsızlıktır? Tez yıkal karşımdan diye tepki vermesini beklemiyoruz. Ancak bazı sorular sormak mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanımızın da etem aşkından başı hoş mudur acaba? Madem ortada ilahi bir aşk vardır, sancağın çehresinde Allah'ın hangi sıfatlarının tecellisini görmüştür de tüm ilahi müktesebatına ona armağan edip bir potada kaynamışlardır. Bir odaya günlerce kapanıp dilsiz dudaksız hiç ses çıkartmadan 70 bin kelime ettikleri vaki midir? Birbirlerinin nur cimalini görmemeye kaç gün dayanabilirler? Erdoğan, anam, babam, eşim, çocuklarım feda olsun sana ya etem demiyorsa, bu tek taraflı bir aşk olur ki, yeterince sevinmeyenin kalbinde intikam ateşini yaktığı için arza tehlike saçar. Herkes yanlış biliyor. Teşbihte hata bal gibi olur. Teşbih, insanın kaç kararlı olduğunu gösterir ve insanın kendine biçtiği değeri de tabii. Aşka kafadan ilahi kılıf giydirmeye kalkarsan, sevdanın nefrete dönüşmesi kaçınılmazdır. Maşuk güçten düştüğünde ilk darbeyi sana ölüyorum, bitiyorum diyen sevgilisi vurur. Ben aslında öyle demek istememiştim. Aşk gözlerimi kör etmiş. Görememişim gerçeği. Pişmanlıkları eşlik eder. Tersi de doğrudur tabii. Yani nefret de icabı halinde aşka dönüşebilir. Soylu ve kurtuluş örneklerinde bunu mükemmelen görmüştük değil mi?